Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim maliki yevmiddin ve ve selamu ala seydil murselin ve imamil muttaqin ve afdalis saiminin vel qaimin nabiyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba hedye ila yevmiddin bugün Ramazan'ın 11. günü İftara saat yediye beş kala Vuravader'deyiz. Dersimiz bugün Şevval e, Ayı orucu. Çünkü Ramazan'dan sonra en önemli aylardan, en önemli oruculardan birisi nedir? Şevval Ayı orucu. Bundan önce orucun fıkhını işledik üç derste. Ondan sonra dört derste e, Selefi Salihinin ve Ramazan, yani Selefi Salihin'in durumu Ramazan'da neydir? Onun haricinde e, 70 teneyahun soru-cavaplı, sesli olarak e, cevaplandırdık Ramazan ile ilgili. O da internette var. Şimdi e, inşallah Allah kısmet etse Ramazan bitmeden önce de bu altı şevval orucunu ee, işleyelim de bu paket bitsin. Ramazanla ilgili bütün ibadetler mükemmellik seviyesine gelir. İnşallah teala yaptığımız dersler ışığında biz orucumuzu, niyetimizi onun gibi olsa inşallah teala Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre bir oruç oluyoruz. Ve Ramazanı karşılıyoruz. İnşallah. Şimdi altı şevvel yani de şevvelin altı günü Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Men sâme ramazan Çim ramazan ayını oruç oldu. Thumme etba'ahu sittan min şevval Sonra ramazanın peşinde altı gün Şevval ayından altı günü oruç oldu. Kâneke siyâmi d Sanki bir seneyi oruç olmuş gibidir. Sancı bir seneyi orcu olmuş gibidir. Sen bir ay oldun. On misli hasene. Bu on ay oldu. Kaldı orada iki ay. İki ayda altı oldun. Altıyı da çarp ona. 60 ediyor. İki ay bir sene orucu oldun gibi. Yani bunu demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Şevval ayının altı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Şimdi bunun biz datayına ineceğiz. Nedir, ne değil? Sadece hükmünü söylüyoruz. İyidir, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü, farz mi? Hayır, sünnettir. Mustahap bir sünnettir. Şavval ayin olma mustahab bir sünnettir. Nasıl nafile namazlar? Namazı tamamlayanlardır. Önceden, sonradan nafile namazlar kılıyoruz. Sünnetleri kılıyoruz ferzin. namazlarımızda eksik olduğunda, tarazide oradan tamamlarlar. Şavval ayı, ayı da hem seneyi tamamlatır bizim için, hem eksiklerimizi kapatır. Evet, Şavval ayı ayı e, altı günü orucu nedir dedik? Sünnettir. Olan mükemmelliği elde yakalamıştır. Yani bir seneyi orucu olmuş gibidir. Olmayan da. Üzerine bir ceza, yani bir vabal yoktur. Sadece böyük bir ecri kaçırmış olur. Evet. İkinci fazileti. Bunun fazileti nedir? Zaten birinci hadiste fazileti belli oluyor. Bir ayı tutmuş gibi olursun. Bir seneyi, he, bir seneyi tutmuş gibi olursun. Çinci hadiste, tabi birinci hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Çinci hadiste İbn-i İmam Nesai'den rivayet olan, diyor ki مَنْ سَامَ سِبْتَ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْغِ Fıtır burada, çim altı gün fıtırdan sonra tuttu, yani namaz, şey, Ramazan'ı ayı kast ediyor buna. كَانَ tamamı seneti, Sanchi bir seneyi tamamlamış gibidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor مَنْ جَاءَ haseneti, فَلَهُ 10 اَمْثَالِهَ bir tane bir hasene yaptı, on misli var. Demek ki fazileti nedir bunun? Altı gün şevval ayından oruz olmanın fazileti nedir? Çok büyüktür. Ne kadar çoktur? Bir seneyi tamamla, tamamlayacak kadar çoktur. Yani sen 60 sene 70 sene yaşıyorsun, her sene bunu yapsan her sene terazide Allah Teala'nın karşısında her sene tam oruculu gidersin. Evet. Diğer bir hadis-i resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Caalallahu hasane bi'ashri emsalha fe şehru bi'ashrati aşr ve sıyamu 6 ayam tamamı Aynen diyor ki Allah Teala bir haseneyi on misli verir. 10 misli verir. Bir ay tuttuk Ramazan ayı 10 misli ne oluyor? On ay alıyor. Kaldı orada ne kadar iki ay. 2 altı 6 şevvalda 10 misle çarpsak dedik tamamı s-seneti. Tam seneni yakalamış gibi oluruz. Ondan dolayı 6 şavval arkadaşlar çok mübarek ve faziletli bir ibadettir. Aslında bir mümin Allah ve Resulüne inanıyorsa, Allah ve ahiret gününe inanıyorsa, terazide öyle hassas bir terazi var ki, miskali zerreyi tertan bir terazide inanıyorsa onun için ne yapar? Hazırlıklı hazır, kendisini o terazi için kendisini hazırlar o terazinin karşısına çıkarken hazırlıklı çıkar. Çünkü dediğimiz gibi diğer derslerde bir kul ne kadar ben benim dese ibadet ediyorum ki neyi var? insanoğlunun eksiklikleri var. Tamamlayamaz. Neyle tamamlanır? Nafile amellerle tamamlanır. İşte bu şevvel ayı bir fırsattır. Mutlak ibadette değil bu şevvel ayı. Adı koyulmuş. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem müjde gelmiş. Onun için en iyi ibadetlerdendir, en hayırlı ibadetlerdendir. Bu orucu biz elinizden kaçırmamamız lazım. Üzerinde durmamız lazım. Olmasa olmazımız yapmamız lazım. Nasıl Ramazan ayı olması olmazımızdır? Şevval ayını da öyle yaparım. Şimdi bir tane diyebilir. Ya Resulullah diyorsun sünnettir nasıl olmasa olmaz. Evet müminler için öyledir. Bak gece namazı Allah Teala fers kıldı. Sonra ne yaptı? Dedi baktım yapamıyorsunuz. El ane ankum. Ayette Mekche'de. Müminler üzerinden sünnete çevrildi fersden. Ama Resulullah üzerine kaldı? Fers kaldı demek ki vel azim üzerine ne olur devam ederiz. Onun için ben kimin olması olması diyorum o dijital terazi eğer tabir caiz ise hassas bir teraziden daha hassas ne olur miskal-i zerreyi tartan bir terazinin önüne çıkma çıkma çıkan o o o o güne inanan ne yapar? Bu amelden salih amelden bunu olmasa olmazı yaparak çıkar. Çünkü biz ne dedik? Çitayı yüksek tutacağız. Ne kadar yüksek tutsak orada düşer bizim. Çünkü birçok günahlarımız var. Bunları ne yapar amellerimizi? Siler. Bir tane bir tanenin gönlünü kırsan kıyamet gününde Rabbil Alemin diğer git bu adamdan hakkını al. Senden gelir nasıl hakkını alır? Gönlünü kıramaz. Hasenetinden verin bu ne o zaman hepimiz hataları yaparız. Hepimizin amellerimizde eksiklikleri var. Nasıl tamamlarız bunu? İşte bu azim nelerle? İbadetlerle. Bunun da altı ayı adı koyulduğu için çok azimdir. Evet. Şimdi bunun meyvelerine gelelim. Altı şavvalin meyveleri nedir? Bu dediklerimizi açıklarız. Birinci dedik altı şavval ne yapıyor? Seneni tamamlıyor. En güzel Meyvesi, semeresi. Ramazan onayı, ayı 6 şevvalde 2 ayı tamamlıyor. Ne oluyor bu sefer? 1 sene tamamlandı. 1 sene paketlendi bizim. Her sene defterimiz kapanır, çan, ne kapanır? Oruçlu kapanıyor. Böyle bir nimet var mı? Kimi içindir bu nimet? İnananlar için. İnananların da içinde himmetleri yüksek olanı için. Her zaman biz limiti yüksek tutacağız. Çünkü ne olur? En da kurtarmaya çalışacağız. İşte 70 sene adam ibadet etmiş muhara'da. Ondan sonra çıkmış Rabbi Aleminin karşısına. Allah Subhanahu ve Teala diyor ey kulum seni neyle ben? Rahmetimle senin amelinle. O da güveniyor. Ameli var. 70 sene insan görmemiş. ibadet etmiş. Çıkıyor Rabbil Aleminin karşısına. Göz günü ceriyor böyle. Benim amelimle ne ya Rabbi? E tamam, 70 sene ibadetin terezinin bir çeffesine koyular Rabbil alemin diyor, göz nimetini çıkartın, bir çeffeye koyun. Göz nimeti ağır basıyor. Alın atın bunu. Kendi kanununla alın atın bunu ateşe. O zaman ne yapıyor? yar varmaya başlıyor. Rabbil alemin de af veriyor. Bunu Resulullah Allah Teala bizim Resulullah vasıtasıyla niye haber veriyor? Biz kendimizi buna göre hazırlayalım. Evet, bunlar bize örnektir. Deme benim amelim var, beş vakit namaz kılıyorum, minnet edemezsin. Biz çita'yı yüksek tutacağız, müminler. Ama normal iman seviyesini yükseke getirmediği insanlar, tabi onlara deriz, tutsana iyi olur, teşvik ederiz. Ama hem müminiz, hem ahkem keseriz, hem bu ibadetlere olması olmazımız yaparız. İkisi bir araya gelmez. Sahabeler örnektir bize. Tabiinler örnektir bize. Etiba u tabiinler örnektir bize. 4 imamdan gelen alimler de bize nedir? Örnektir. Hepsinin altı şaban olması olmazıdır. Ama anlatırken derler evet bu sünnettir o yapsan yap. Ama hiç birisi de bırakmamış bunu. Neden? Çünkü demek ki fakih'tiler. Biliyorlar meseleyi fıkhediyorlar. Evet bu birincisi. İkincisi Altı şevval nedir dedik? Nafile ibadetlerdir. Aynen namazın nafileleri gibi. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde çıktın Rabbil Aleminin teker teker geleceğiz Allah Teala'nın karşısına mahşer gününde. Rabbil Alemin celle celalehu ve kudretu durmuş. Ha? Melekler hepsi durmuş, insanlar da Gözün ulaştığı kadar mahşer gününde çırıp çıplak her durmuş durmuş. Şahısıyla apsarağım. Gözler ne olmuş? Bir noktaya çirklenmiş korkudan gözlerin kırpamıyorlar. Terazi kurulmuş, insanların ortasında her çeşi ameli ortada serilmiştir. Rabbil Alemin'in karşısına çıkarsın, adınla, babanın adıyla çağırılır, gelirsin karşısında durursun Rabbil Alemin. Bu Musulmanlara hastır tabi. Müminlere azdır. Durarsın karşısında Rabbil Alemin diğer Abdullah kulumun açın ilk önce namaz defterini. Namaz defterini açın. Namaz defteri açılır. Bir de emir buyurur. Ne diye Rabbil Alemin? Namazı ise hesabını imşak geçirin. Yani halk dilinden ne diyor? Es geçin hesabını. Ama namazı iyi değilse inceleyin. Resulullah diğer hadiste diyor kim incelemeye tabi tutuldu onun kurtuluşu yoktur, yandı. Nereden kurtar? 70 sene bir göz nimetiyle yandı. Nereden kurtaracaksın? Mesela oyun değil arkadaşlar. Ondan sonra terazide geldi şeyler e, defterde bakıyorlar e, bu adam bu kul. İbadetini, namazını çok güzel yapmış beş vakitler. Ama bazen de eksiklikler var. Onlar nedir? Biz namazımızı kaçırtmıyoruz müminler elhamdülillah. Kaçıracaksa hemen kaza ediyoruz. Şerii kaçırma. Mesela uykuya kaldıkken, sıkıştık bir yerde bulamadık neyse. Ş hemen namazımı kaza ediyoruz. Ama nerede kaçırıyoruz biz namazımızı? Amel defterimizde sağdaki kalemi bırakıyor, soldaki kalemi ele alıyor. Nerede? Namazda durmuşsun. Birden baktın rüku'a ettin. Elhamdülillahi okudun, anlamıyorsun ne okudun. İşte bu yazılmıyor arkadaşlar. Anlayacaksın. 5 dakika. 4'dür 3 at 5 dakika değil. Ne okuduğunu anlayacaksın. Anlamadığını deftere yazılmaz. Kalemi bırakır, kaleme alır soldaki. O zaman ne olur? Defterde melekler diye kılıf var ama içi boş. Dosya var, içi boş. İçinde bir malzeme yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya Rabbi ne yapacağız? Soranlar melekler. Melek Allahu Teala diyor bakın kulumun nafile namazı varsa oradan destek verin ona. Demek önle namazının önce nafilesi var sonra nafilesi var. Eksik namazlarımızı nereden tamamlıyorlar? Nafilelerden. O zaman kul kurtarır mı? Kurtarır. Ya nafilesi yokuysa, bizim arkadaşlar cibiyse, sünnet namazı kılmıyorlar. Tevhidiye kalemişiz diye sünnet namazı o kadar önemli değil. Olması olmazdır. E, Olması olmaz değil. Ne oluyor bu sefer? Orada ne yapacaksın? Beş dakika durun, bir de dönün geriye yaparım amel, şansımız var mı? Yoktur. Karşı tarafe neyle gideceksin? Hazırlıklı gideceksin. Hazırlıklı gideceksin. İşte alimler diyorlar bu nafile namazı nasıl tamamlar? Fers namazını orada bu şerhte, namaz şerttir, dinin direğidir, olması oruç da aynendir. İslam'ın şartıdır. O zaman ne olur? Nasıl tamamlarız bu namazın eksikliğini? Şeyin orucun eksikliğini? İşte alimler diyorlar önce şaben sonra şavval. Ne yapacak? Oruçlarımızın eksikliğini tamamlar. Oruçlarımızın eksiki nedir? Biz derslerle işledik. Evet, ağzımıza yemek koymuyoruz. İçmiyoruz de şehvetimizle tutmuşuz. Daha ne için yüzümüz olsun? Evet, sen kılıfı işlemişsin. Ama içi, orucun içi nedir? İçi, bunların otesindeki meselelerdir. O da nedir? Yalan demeyeceksin, göz zinesi yapmayacaksın, kulak zinesi yapmayacaksın, gıbet yapmayacaksın. İslam'ın bütün güzel emirlerine uyacaksın. Yasakladıklarından ne yapacaksın? Sakınacaksın, kaçacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa sene sataştı, küfretti, ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Tamam. Keseceksin şeytanın önünü burada. E sen ona da küfretsen ne oldu? Namazın içi boşaldı. Zaten şeytan uyanıktır. Şeytan gelip sana demez, bize demez. Belki sokaktaki cahil insana diğer orucu olmadı, diğer olmam ne olur? Bir şey olmaz 50 yaşına yetişsem oruc olurum. Bizim zenginlerimiz gibi. işte 50'ye yetişsek haze gideriz. Bir emekli olum haze gideriz. Şeytan olar diyebilir. Ama bize gelip diyemez. Çünkü biz en azından aydınız dinde. Biliyoruz. Ne yapar? İçini boşaltmaya çalışır. Sen elinde dosyayla gidiyorsun. Dediğimiz gibi çuvallarla amel terazinin önüne getiriyorsun. Bak o abid 70 sene hakkıyla amel yapmıştı geldi. Terazinin önüne. Olmadı. E biz gelir çuvallarla ameller melekler yer kaldırın. Bunların içi boştur. Ne yapacağız o zaman? İşte alimler diyorlar ki Şaban orucu nedir? Şaban orucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan önce Şaban ayını bazen Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anh'a diyor ki baştan sona kadar tutardı. Bazen bir kısmını tutardı. En çok en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şabe'nin birçokunu oruç tutardı. Neden? Çünkü antrenman da yapar. Neye? Ramazan ayına. Beden öğrenir. Ramazan ayına hazırlıklık yapar. Çünkü Ramazan ayına niye hazırlıklık yapıyor? En mükemmel Ramazan nedir? Hayat şartları değişmedendir. Alimler diyorlar. Neden? Ben Ramazan ayı geldi kendimi ona göre hazırladım. Ramazanda iznim alıyorum. Evde 24 saat yatıyorum. Yani işte patronlar diyorlar 9'da gelmeyin 11'de gelin. Ha? Nedir bu? Bu mükemmel Ramazan değil. Mükemmel Ramazan bedenini öğreteceksin. Hayat şartları engelleşmeyecek. O da nasıl olur? Şabenden antrenman yapacaksın. O Şabendeki oruçlar neyi tamamlar? İşte bunu tamam. 6 şevval de ne yapar? Ramazandan sonra. Hem bir seneyi dedik tamamlar. Hem de bu eksik orucularımızı tamamlar. 3. faydası Ramazan'ın barı ve meyvesi nedir? E, Ramazan ayını nan sonra insan oruç olsa buna delalet eder. Amelin kabulüne delalet eder alimler diyorlar. Yani bir tane himmeti yüksektir. Allahu Teala'nın ee, varlığına e, gafur olduğuna rahim olduğuna he? müminleri sevdüğüne inanır ve ahiret gününe inanır ne yapar? Orucun olur. Ondan sonra ne yapar? Altı ay şavvalın da olur. Bu neye delalettir? Allahu Teala benim orucumu kabul etmiş ben altı ay şavvalı da orucu oluyorum. Bu da nedir? Şüküre karşıdır. Altı gün. Şükre karşıdır. Yani bir tane kim altı şevvalı olur? imanı yüksek olan dedik olur. Anlatabildim mi? Niye olur? Demek ki limiti yüksek tutmak istiyor. Demek ki bu delalettir ki Ramazan ayısı bu salih insandır. Ee, i̇hsan derecesine yetişmeyi isteyip oruç oluyor. İhsan derecesine yetişmeyi isteyip oruç oluyor. Onun dolayı bu alametdir ki onun inşallah orucu kabul olur. Biz dedik sünneti kim kılar namazlardan önce sonra? Hakiki mümin kılar. Hakiki mümin hakkıyla sünnetlere muhafaza eder. Çünkü inanıyor terazide eksik olsa olar tamamlar. İşte bu da delalettir ki Allahu Teala diyorlar ki kabul eder hasenetlerini. E, dördüncüsü Ramazan ayı oruçları için Ecir ve rahmet ayıdır. Ecir ve rahmet ayıdır. Fırsant ayıdır. On, haseneler 10 misline katlanıyor. Bu ayda biz faziletlerini işledik. Ramazan ayının birçok faziletleri var. Saydıkça bitmiyor Ramazan ayının fazileti. En büyük fazileti dedik. Maric şeytanlar, azgın şeytanlar zincire vurulmuş, cennetin kapısı açılmış, cehennemin kapsı kapanmıştır. Rahmet melekleri yer üzerine yayılmıştır. He? fazileti çoktur. Sen Allah Teala öyle bir şehir ikram etmiş bir ay, bu ayda oruç oluyorsun. Ondan sonra sen bunun karşılığı ne yapacaksın? Şükür yapacaksın. Şükür neyle ne olur? Dilden mi? Şükür üç organdan olması lazım. İmanın işitidir şükür. İman nasıl üç organdan olur? Şükür de aynındır. İtikatten olur. Dilden olur, amelden olur. Amel en önemlisidir. Yani sen itikattan zaten ediyoruz Dilden yüz bin kere şükür olsun. Hatta şu anda yani dünya modernlaşmış, ilerletebilirsin, trilyonlarca diyebilirsin. Çarp, hiçbir nasır yoktur. Ama ne geçer? Ya Bir şey yazar mı? Bunun karşılığında ne vereceksin? Bunun karşılığında amelden şükrü göstereceksin şükrü emelden göstermesen hiçbir şey olmaz. Ondan dolayı hakiki şükredenler ne yaparlar? Altı ay şavvali oruç olurlar. Altı gün şavvali oruç olurlar. Neden? Şükrü tam yerine getirsinler. İşte bunu da nereden alıyorlar alimler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş. Günahları affolunmuş. Ama gece namazında bir saat, bir buçuk saat, bir, iki saat bir rücahte duruyor. Üç süre okuyor bir 4 Dört süre okuyor bir rücahte. Bakara, Ali Umran, Nisa bir rücahte okuyor. İbni Abbas'ın rivayetine göre. Ondan sonra ayağının altına hasır kesiyor. Hazret Ayşe diyor ya, ya Resulallah Allah affetti. Yani biraz daha şefkat et. Üç süre okuma bir süre oku. Diyor Ay Ayşe istemez misin? Şükreden ed, ed, Şükür edilen kullardan olayım. Nedir o? E, Hak ile şükretmek böyle olur. Bak Rasulullah gelmiş geçmiş affolmuş hala devam ediyor daha fazla ediyor. E, bir salih insanda şükür babinden ne yapacak? Daha fazla altı şavvali oruç alacaktır. İşte bu altı şavval şükürün bir çeşididir. Bakara suresi 185. ayette Allah Subhanehu ve Teala diyor. وَلِتُكَمِّلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Burada hac meselesinde, umra meselesinde ne diyor? İşte ibadeti tamamlamak için Allah'ı tekbir edersiniz. Sonra ee, neden? Çünkü hidayete size verdi, hidayeti verdi, hac nimetini tamamladınız. لَعَلَّكُمْ teşkurun <تَشْكُرُون> Dedik, لَعَلَّ Asa Allah Teala dilinden Kur'an içerisinde geldi. Yani muhakkaktır ifade eder. Tehlik değil, tehkiktir. Kesinlik. Kesinliktir. Çünkü Allah Teala dese inşallah diyemez Allah Teala. nasıl diyar. Allah Teala dünyanın sonunu biliyor. Allah Teala'nın elindedir. Kul diyar inşallah. Allah Teala dese bir, bir eksikliktir. Rabbil Allah. Onun için yani kesin siz ne olursunuz? Şükredenlerden olursunuz. Demek ki bir tehkik olarak inşallah. tahkik olarak. olarak der yani Allah. Allah Teala te der Allah. Allah Teala olarak der. Talik olarak demez. Kul diyor onu. Ondan dolayı e, şey sevabı e, altı şavvalin sevabı çok büyüktür arkadaşlar. Biz altı şavvalı kaçırmayalım. Bunu olmasa olmaz haline getirelim. Nasıl dedik biz bir hakiki mumin, salatü zuha kuşluk namazı Avvabin namazını olması olmazı getirir. Hiç olmazsa günde 2-3 ad namazını kılacak. Yani sabah kalktın işe çıkmadan önce ebdesini alıyorsun zaten. El yüzünü yakıyorsun. O zaman ebdesini de alırsın. Silahlı çıkarsın. Elbiseni değiştin. Çıkmadan önce 2 dakikan almaz. 2-3 ad namaz kılarsın. Zuh'a namazı. Bunu kendine olmaz olmaz yapacaksın. Büyük fazileti var. Bunu anlatmıştık. E 6 olması olmazımız yapacağız. Elimizden geldikçe çocuklarımıza bile Ramazan gibi anlatacağız. Tamam sünnettir. Tercih etsem bunu bir mahsuru yoktur. Ama bu geneldir. Havam için ama havas müminler için neydir? Olması olmazdır. Eğer biz çocuklarımıza öğretmesek yarın onun için e, Abdullah İbni Mesud diyor ki vallahi diyor biz Abu Bakır Ömer'in sevgisini Kur'an'ı nasıl öğretiriz? Böyle çocuklarımızı öğretirdik. Neden? Bak Hazreti Ömer Abubakır, Ömer'in sevgisini Kur'an'ı öğretmek gibi. Bak Kur'an Allah'ın kelamı kaynak onun gibi öğretirdik. Çünkü bunlar nedir? Mükemmellik meseleleridir. Diyemeyiz. Bu altı şevval sallallahu aleyhi ve sellem Sünnetidir, emretmiş, teşvik etmiş faydaları da çoktur. Evet, bu altı şavvalın fazileti, hükmünü bildik. Şimdi altı şavvalle ile bazı fıkhi meseleler var. Oları da işleyelim inşallah. Bu fıkhi meseleler nedir? Yani altı şavval nasıl tutulur, ne olur? Hepimizin önüne gelen bir meseledir. Birinci mesele, altı şavvalin ne zaman tutulur? tutululur. Ne zaman? Şavvalin ne zamanında? En müstehab olan alimler diyorlar ki en mükemmeli olan altı şavvali peş peşe tutacaksın. Peş peşe tutacaksın. Bir de beyramın birinci günü haramdır orucu olmak. Hem kurban Bayramında hem Ramazan beyramında. Birinci günler orucu olunmaz. İkinci gününden başlayacaksın ne yapacaksın? Peş peşe tutacaksın bunu. Çinci gününden yedinci güne kadar altı şevvali bitirdin sen. Elhamdülillah. En mükemmeli budur. Ha bunu yapamıyorsun. Tamam. Üç. Bundan sonra cinci mükemmelliği nedir? Beyram'ın üçüncü gününden sonra dördüncü gününden peş peşe tutarsın. Ha bunu da yapamadın. Üçüncü seviyeyi atlarsın. O da nedir? olarda da istediğin zaman neresinden, öncesinden, ortasından, sonundan ne tutarsın? Altı gün tutarsın. beş peşe. Hamuru da yapamıyorsun. Serbestsin. O da caizdir. Bir ayın içinde altı şavali yayabilirsin. Neresinden tutsan bir mahsuru yoktur. Neden? Alimler diyor ki her zaman herde ne yapmamız lazım? Acele etmemiz lazım. Herde ne yapmamız lazım? Acele etmemiz lazım. Her, geldi eline fırsatı kullanacaksın. Kullanmasan önünde ne var bilemezsin. Ne bekliyor seni bilemezsin. İşte Allah Teala Allah Subhanahu Teala A'li Umran surasında diyor وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا nedir? He? Sari'u. Koşun. Koşun. Koşun. Sari'u. Hızlı gelin. Yarışmaya girin. Neyle ilgili? İlâ meghfiretum min rabbikum. Neye kavşun? Rabbimizin bağışlaması. Rab, Rabbimizi, Rabbimizin bağışlaması ve meghfireti. O da nedir? Cennettir. Cenneti tanıtıyor. Ve küçümsemeyin cenneti. Arduhassamavati vel ardu. Cennetim e, eni, bo, e, eni yer göç eni kader, boyu e, yer göç eni kadaricedir. Kimi için hazırlanmış bu cennet? muttakiler İşte altı Şevval'i Ramazan'dan sonra kim tutabilir? Kim elini gözküne vurup ben muttakiyim diyerse o tutabilir. İşte al Allahu Teala'nın onayıyla. Muttakiler sadece bunu yapabilir. Ama biraz daha hor bakan ne olur? Bir derece daha şahanır. Sen istiyorsan muttakilerden haşrolacaksın ki o da salihlerdir, evliya Allah'lardır, enbiya Allah'lardır. Olardan haş olursan onların himmeti gibi amel edeceksin. Bir diğer ayette Allah Subhanahu telle diyor sâbiqu ila mağfiretin min rabbikum ve cennatin arzuhâ ka'rzi's arzu semâvâti ve'l ardü u'iddet lillezîne ve Thalike Thalike Diyor ki sâbiqu burada Hızlanın demiyor. Yarış yapın diyor. Bak sabiku nedir? Musabekeden almış. Yarıştan almış. Yarış yapın. Ben kimiyle yarış yaparım? Sokaktaki adamdan mı? Yoksa televizyondaki artistten mi? Ha? Ki maşallah bizim Ramazan ayında evlerde televizyon eksik olmuyor. Yarışlar var, diziler var. Has. şeytana iyi çalışıyor. Has. Ramazan'a has diziler var. Programlar var. Ben kimle yarış yapacağım cennete koşmakta kim ile yarış yapılabilir Altaçı artistlerden mi yoksa üstteki evliya Allah embiya Allahlardan mı tabi üsttekilerden Allah'ın has adamlarıyla Allah'ın has adamları kimdir Embiya Allah evliya Allah Allah sonra Allah'ın alimleridir Bunlardan yarış yapılır Ne yapacağım ben gözüme yine koymam Ahmet Mahmut'u gözüme yine koyarım Evliyaullahları, onlardan alimlerin açarım hayatına bakarım. Sahabeler nasıl musara'a yarış yapmışlar, herde, öyle yaparım. İşte bu herde yarış yapmaktır. E şavvalı da hemen Ramazan'dan sonra tutmak, altı günü azimet de almak nedir? Herde yarış yapmaktır. Ya sen şavvalı tutmadın, sonunda tuttun, o arada gittin. Ha vabal altına girmezsin ama böyüc bir nimet. Terazide sana lazım olan böyle bir nimeti kaybedersin. E şimdi bazı arkadaşlar diyor bizim neyimiz tamamdır bunu anlatıyorsun. Ya neyimiz tamamdır tam şeytanın bu bir oyunudur. Buradan başlayalım. Bakın gerisi peşi gelir mi yoksa gelmez mi? Muhakkak gelir. Başlayalım yeter ya Allah diyelim Bismillah diyelim yola düşelim. Başlayalım nereden geri tutmuşsak Başla peşinden gelir. Çünkü sene yardım eden melekler var. Özellikle Ramazan ayı ve etrafındaki aylarda, Şaban ve Şevval'de. Sonra ne diyor? Enteresan olan burada aynen cenneti anlatıyor, mekfiyeti anlatıyor. Orada diyor lillmuttaqim, muttakilercin. Burada değişik anlatıyor muttakileri. Diyor tümler için hazırlanmış bu cennet. Olar için ki ellediğine amenu billahi varasuri. Allah varasuna iman etmişler. Neyle iman etmişler? ile iman etmişler. Hakkıyla nedir? İhsan derecesine gelmişler. Yani Allah'ı Teala'yı sen görmüyorsan o seni görüyor. Bu seviyede biz devam ediyoruz. Ondan sonra diyor ki bu da Allah'ın bir fazlıdır istediğine verir. İşte püf noktası burasıdır. Onun için altı şevvali biz peş peşe himmetten tutsak demek ki Allah'ın seçkin kullarıyız. Allah'ın fazlı bizi şümletti. Ama tamam tutacağım. Cevşetiyorsun demek ki sen o Allah'ın fazlılığına neil olmamışsın. Dedik işte altı şevvalı tutan anlamı gelir alimler dediler Ramazan ayı kabul olunmuştur. Nasıl kabul olmuş? E ondan sonra şükrediyor. Tutuyor. İşte bu ayet orada tecelli ediyor. Destek veriyor. Onun için hızlı bir şekilde tutmak daha sünnettir. Yoksa serbestsin, dağıtabilirsin. Biz şimdi biz hükümlerden bu derslerimizde hüküm sadece anlatmıyoruz. Yani bir e, camide kurşide bir ders hükümleri anlatmıyoruz. En limitten bahsetmiyoruz. En kurtaranlar. Biz bu dersi Allah'ın izniyle Allah Allah'a ve ahiret gününe inanarak hitap ediyoruz. Yani avam dinleyebilir, faydalanabilir bizi. Ama biz limiti yüksek tutuyoruz. Bizim karşımızda kimler var? O insanlara hitap ediyoruz. Ramazan ayını hakkıyla tutmuş, ibadet ediyor, İslamiyet'i yaş yaşamak istiyor. Hep limitte konuşa konuşa, bugün de din ne oldu? İnsanlar limitte kaldılar. Her şeyin kılıfından çıkarttılar. Bir de biz yüksek konuşalım, hakikatini konuşalım. Evet, limitte konuşan doğru diyor. Ama biçim için konuşursun bunu? Hava mı için konuşursun? Adam oruç tutmuyor, oruca şey... Dersin gel yeter ki Ramazan'ı tut. İşte bir Arabi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi ahkemler çok aldı. Benim aklım yetmiyor bu kadar. Bana bir şey söyle. Beni kurtarsın. Ataştan cennete soksun. Dedi o. Ramazı kılarsın. Ferzleri kılsan olur. Kılmasan da olma, o mahsuru yoktur. Oruç tutarsın. Ferzle or Ramazan'ı tutarsın. Bir de sünnetleri tutmazsın zekat verirsin sadaka da var versen olur vermesen olur hadze imkanı dedi ben sadece ferzleri tutarım hiçbir şeyde tutmam çekti gitti Resulullah peşinden dedi ki bu dedi doğru söylüyorsa sadık ise tutsa kurtardı bu limittir ama bizde bir gözümüzün önüne koyalım hakkıyla kim tutabilir işte ne yapacak onun için allah Teala bu şeyleri, onun için biz ne yapacağız? Himmetimizi yüksek tutacağız. Evet. İkinci mesele alimler diyorlar ki şavval ayını dağıtmakta bir mahsur yoktur. Yani dağıtabilirsiniz dedik. Bir gün buradan üç gün sonra bir gün tutarsın, beş gün sonra bir gün tutarsın. Yeter ki şavval ayı çıkmadan ne yapacağız? Bu ayı tamamlayacağız. 6 günü orucunu tam, tamamlayacağız. Ama peş peşe gelmek bazı alimler demiş şart değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen alimler peş peşe mükemmeldir. Neden diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men sâme ramadan thumma etba'ahu sitten. Etba'ahu nedir? Peşinden diyor. 6 gün dedi. Bu delalet ediyor. Demek ki Böyle alemler diyen olsa da bizim karşımıza çıksa biz çıtayı yüksek tutanlardan isek, he? salihleri tekliyeden isek hemen tutacağız. Bu da bir mahsuru yoktur. Üçüncü mesele, dedik bu sünnet bir oruçtur. Bu sene tuttun, önümüzdeki sene tutabilirsin, tutmayabilirsin. edebilirsin? Anlatabildim mi? Bir mahsuru yoktur. Ama mümin insan her sene bunu tutması lazım. Ne yapması lazım dedik? Bunu sanki Ramazan'ın kuyruğu gibi hemen eklemesi lazım. Yani bir tabloda bir parça eksik gibi görmesi lazım bunu. Hemen ekleyip o parçayı tamamlaması lazım. Çünkü tutmasan olur. Ama bunu Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buhari Müslim'de bir hadiste şöyle buyuruyor. Ahhabul a'mali ila Allah dua ve in Amellerin bu heellerlerin en sev sevimli olan, olan evet. Allahu Teley'ye amellerin en sevimlisi Eva muha ve in kal ve azıcı yani sen kuşluk namazı 800 attır takılabilirsin, kılabilirsin altıda kılabilirsin çiğ kılabilirsin ama devamlı sen çiğ elden bırakmıyorsun o daha hayırlıdır bir gün sekiz kılıyorsun bir ay sekiz kılmıyorsun daha işte buradan alemler ne diyorlar her zaman insan aynı oruç tutması lazım lazım olduğu için mi için lazım enbiyaullah Allahların peşinde giden olayla yarış yapanlar için lazımdır evet Altı şevval mutlak bir e, oruç değil, muayyen bir oruçtur. Muayyen nedir? Adı sünnette geçmiş. Mutlak oruçlarda, nafile oruçlarda niyet şert değil. Ama altı şevvalde niyet geceden şarttır. Niyet etmedin, olmaz. Çünkü mutlak oruçlar nedir? Mesela Hazreti Ayşe diyor Resulullah kuşluk zamanında gelirdir bize eve. Ayşe ne var Kahvaltı yiyeyim? Bir şey yok diyor Resulullah o zaman derdi ben orucum. Bu nedir? Mutlak oruçtur. Ama mutlak orucu olmayan adı olan oruçlar, kişisiz teşevval de altı şevval de bundandır. Bu niyet gereği. Geceden buna niyet gereği. Mutlak oruçlardan değil. O zaman ne yapacağız buna? Niyet edeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men lem yubeyyite siyame qablel fecri fele siyame leh. Kim bir oruçsun. Fecirden önce niyet yapmadıysa onun orucu yoktur. Bu nededir? Şimdi bu ayetten, bu hadisten o Hazret Ayşe'nin hadisi çetrefildir zahiren. Ama hakikatte öyle değil. Çünkü alimler orucu, nafile oruçları çağırmışlar. Biri adı olan nafile orucular 6 şevval gibi. Birisi de nedir? Mesela Ramazan'ı kaza ediyor 6 şevval. Adak orucu. Bunlar yani bugün ben oruc olacağım adak. mı? Adım vereceksin. Niyetten ibadet edeceksin. Ama mutlak oruc. Ben yemek bulmadım. Oruca çevirin bu nimeti. Burada niyet gerekmez. Evet. sabah kalkıp niyet yapabilirsin. Evet. Bu da dördüncü. Beşinci mesele. 6 şevval orucu oluyorsun üç gün oldun ondan sonra imkanın olmadı bir mahsuru yoktur yani bozabilirsin bilirsin işin olduğu yerde kesebilirsin bir mahsuru yoktur çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sa'imil mutatavva emire nefsi inşa esame ve inşa aftarı tatavu orucu olan kendi nedir emire nefsi evet. kendi nefsinin emiridir yani İstese emir verir Orucu bozar istese. Ama ibadete başladın mükemmellik nedir dedik? ibadeti devam ettireceksin. İbadeti oyuncak haline getirmeyeceksin. Nerede bozacaksın? Zarurat halde. Çok önemli bir misafirin geldi. O zaman ayıp olur yemek yemesen onuyla. Yani çok önemli bir mesele oldu. Yani hastalandın yan zorlandın, yan sefere çıktın vesaire. Ama ben bir yemek gördüm, canım çekti. ha Yine bozabilirsin. Ama bu mükemmelliğe yakışmaz. Yakışan ne olur? İbadeti başladın sonuna kadar götüreceksin. Evet. Eydir altı şevvali e, alimler diyorlar e, şeyi de bozabilir misin? Niyet ettim. Ben altı şevvali bir gün orucu oldum. Önleden sonra bozdum orucumu. Olur mu? Olur. Aynen buna dahildir. Bir mahsuru yoktur. Ama bu mükemmellikten eksik bir derecedir. Evet. Altıncı mesele. Şavvalın ile ilgili olan mesele kazası olan Ramazandan kaldı kazası. Ne yapacak? Altı şavvalı olacak mı yoksa Ramazan olacak mı? Yoksa Ramazan olarak soruza altı şavvalı olacak. Hangisi? Alimler bu konuda biraz iknaf etmişler. Ama racih olan görüş racih olan görüş altı şavvalden önce kaza olacak. Çünkü o ferzdir üzerine. Altı şevval nedir? Sünnettir. Sen önce ferzi tamamlayacaksın. Çünkü Resulullah diyor, kim Ramazan ayını oruç oldu, peşinden altı şevvalı oldu, ki, sanki bir seneyi doldurdu. E sen beş gün, eksi gün var Ramazan'dan, hastalandın. Yani kadın haizlandı beş gün. Ne yapacak? Altı şavvali olsa o zaman bu hadise <gülüyor> hıh? Ramazanı tamamlamadan ne oluyor? O zaman hadisin bereketine bir seneye nail olmuyor. Ramazanı tamamlayacaksın. O borcuna ödeyeceksin. E bu aynen şeye benzer. Senin, senin bir tane borcun var. Borcunu ödemiyorsun. Gidiyorsun filana sadaka ediyorsun. Borc, borcu da senin eline bakıyor. Ya bu ne yapıyor? diyor? Ya? Benim borcumu ödemiyor. Gidip benim paramla sadaka yapıyor. Bu insan olarak bunu kabul etmiyor. Allah hakkı. Kol hakkı. Onun için Nedir burada önemli olan? Racih olan, önceden altı şevvalı oruç olacağız. E, Ramazan kazasını oruç olacağız. Ondan sonra altı şevvalı oruç olacağız. Bir kısım alimler de demiş, bu altı şevval hastır. Neye? Altı yani şevval ayına. 28 güne. O 28 günde biz bu altı şevvalı kurtarmamız lazım. Ondan sonra kazayı yapabilir miyiz? Öyle diyen alim doğru mu? Evet bu da doğrudur. Ama racih değil mercutür. Himmeti yüksek olanlara gitmez. Kime gider bu? İmanı zayıf olan avam tamam tutarım ey Allah teraziye hesap etmeyen ama teraziye hesap eden ya ben öldüm bu oruc üzerime ise ha? vaciptir üzerime benden sonra velim gelen oğlum benden sonra ne yapsın? Bunu kaza etsin. Ya oğlum etmedi. İşim riske kalır değil mi? Riske kalmamak için her şeyi kendim kendi yapacağım. Evet bu da şeydir. Altıncı, yedinci bazı alimler diyorlar ki altı şevvalı tutmaktan delalet getiriyorlar ki diyorlar altı şevvalı tutman sanki bir dehri tutmuş. Dehir nedir? Bir seneyi tutmuş. Onu için diyorlar, bu delildir bazı alimler. Neye delildir? Her zaman orucu olabilirsin. Halbuki cünün senenin boyu boyu orucu olmak nedir? Mekruhtür. Zerel veriyorsa caiz değil. Fıtrattan değil. Ama bazı gruplar var bu buradan alıyorlar, istimbat ediyorlar. Alimler de buna ne yapmış? Reddetmiştir. Diyorlar, buradan bu fıkıh çıkmaz. Bu da, e, bunu da hatırlatmamızda sadece fayda var. E, zenginlik babındandır. Alimler buna karşı çıkmışlar. Diyorlar, çünkü burada hasenenin altı misli var. Bir hasene altı mislidir. Yani resmen hadiste geçiyor bu. Yani pardon, on mislidir. Bir hasene. Ama siyamı ı Dihar'da öyle değil. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, en faziletli oruç Kimin orucudur? Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Bir gün tutardır, bir gün bozardır. Bir gün tutardır, bir gün bozardır. O zaman en faziletliden başka faziletli olmaz. O zaman Resulullah demişse en faziletlidir. O zaman tamını tutmak nehi babına ne kadar ne olur? Çıkabilir. Onun için e, buradan çıkar çıkardanlar, alimler buna uzun uzun tabi e, kitablarda reddetmişler. Öyle bir şey yoktur ama biz sadece buna bir vurgu yaptık. E, fayda olsun diye. Faydalık babinden. Evet. Ee, sonra sekizinci mesele. Altı şevval tutamadım. Şevvalde. Meşgul oldum. Ondan sonra tutsam Altı Şavval'den sonra ben Altı Şavval'in orucunu yapsam acaba aynen ecir alır mıyım? Altı Şavval'dan sonra tutsam aynen ecir alır mıyım? Alır mıyım sizce? He? Altı Şavval'de oruç mekani zamanı bellidir. Tutsak Altı Şavval'in haricinde alır mıyız? Alamayız. Çünkü bu türlü ibadetler zaman mekanla müşahkastır. Yerinde yapacaksın. Tevkifidir de zamanı geçti yapamazsın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir ferz namazın geçti, bunu dünyanın bedelini versen o ferz namazını yerine getiremez. İmkanı yoktu. Gelmez yerine, bitti o. Onun için alimlerimiz demiş ki kim namazı tembellikten dolayı kılmıyorsa, sonradan tövbe etmişse o namazı kazayla telafi edemez. Onu sadece tövbe telef eder. Aynen çifir gibidir. Sadece tövbe telafeder eder onu. Tövbe kurtarır onu. Yoksa bu iş kurtarmaz. Namazın vakti geçti, hiç kurtarmaz. Ama bilerek, bilmeyerek geçti, onun ne kurtarır? Hatırladığın anda ne yapacaksın? Hemen onu kazayı edeceksin. Onun haricinde olmaz diyorlar. Evet. Dokuzuncu mesele diyorlar ki alimler ee, şavvalde tut, tuta, tutma tuta, tutamıyor bir mezireten dolayı. Aynen yani bir mehzcetten dolayı hastalandı, sefere gitti, şavval ayını tutamadı. Başka gün kazayla mi şavvali? Hayır, alimler diledi, kaza olmaz. Şavval ayı, şavvala bağlıdır. Kadınlar e, altı şavvalde ne yapacaklar? Altı şavvalde kadınlar, tabi bütün kadınlar muhakkak Adem kızına yazıldığı e, adet meselesi bütün kadınların başına gelecek bir meseledir. O da nedir? Her ay hastalık dönemi yaşayacaktır. Bu da her Ramazan olacaktır. Onun için alimler diyorlar, kadınlar ne yapacaklar? Şimdi biz sitayı yüksekten gelelim aşağıya kadar. Allah ve Resulüne inananlar, ahiret gününe inananlar kadınlar, himmeti yüksek tutanlar Salihlerden, ummul müminetlerle, Resulullah'ın hanımlarıyla ve salih sahabelerden yarışan kadınlar ne yaparlar? Önceden beş gün, on gün neyi var ise hemen Ramazan'dan sonra kaza edecek. Ondan sonra altı gün şevvalını tutacaktır. Eğer yapamıyorsalar, biraz daha iman seviyesi zayıf, ne yapacak? Altı şevvalini tutacak. Ondan sonra dedik diğer alimlerin görüşünü alabilir. Ama himmet her zaman ne olması lazım? Yüksek olması lazım. Himmet yüksek oldu. Ne yapacak? Ee, her zaman işi ciddi alır. Ciddi almadı nedir? Ee, yüksek tutar. Eğer bir kadın e, diyor ki mesela nifas halindedir. Ramazan'ın önde doğum yaptı. Nifas halindedir. Ramazandan sonra nifası bitti. Beyrandan nifası bitti. Bu kadın ne yapacak? Altı şavvalı mı olacak, Ramazanı mı olacaktır? Alimler diyorlar, yapabilse Ramazan ayından oruç olacak. Ondan sonra altı şavvallık bir altı şavval arasına sıkıştıracaktır. Eğer zoruysa ona altı şav nifastan çıkmış, yorgundur, kan kaybetmiş... Altı şavvalı tutacak bu sonradan tehir edebilir. Bir mahsuru yoktur. Senenin boyu, boyu boyuna devam edebilir. Evet. Altı şavvalden altı şavvalden başka oruçları bir arada tutabilir miyiz? Yani niyet yapabilir miyiz? Mesela altı şavvalde İstiyorsun ee, istiyorsun üzerine olan e, bir kaza var. O kazayı da tuta, tutabilirsin. Yen yani üzerine mesela pazar ertesi perşembe orucu geldi. Evet, böyle oruçları sen mutat tutuyorsan 6 Şevval'de de o güne den geldi çissin bir niyetle çıkartabilirsin. Ecrin de aynendir inşallah. Ama kaza orucun var ise Altı şevval ne yapacaksın? O ayrı bayrı. Çünkü o mahsustur. Ama bir yerde de eğer sen kaza orucunu tutuyorsan o nifesteki kadın gibi bazı alimler buna da cevaz veriyorlar. Alt sen niyet edersin diyor e, o şevval ayındaki kazaya ondan sonra ne yaparsın? Altı şabvalı de bir niyetten çıkartabilirsin. Bazı hocalarımız buna da cevaz veriyorlar. <gülüyor> Elnemel amalu bin niyet. Ameller niyete göredir. E, bunun bir özel durumu var. Sıkışmıştır, yapabilir. Bunun da bir mahsuru yoktur. Yani biz detaylarıyla meseleyi anlatalım. Hatta ne olsun? insan e, şey olsun. Buna hakim olsun bu meseleye. Evet. En son olarak Bir tanenin üzerine adak orucu var. Yani dedik kaza orucu var. Yani e, ceza orucu var. Mesela keffara orucu var. Altı şevvalden bir suda çıkartabilir mi bunu? Aynı niyetle olmaz. Bu da alimler buna da cevaz vermiyorlar. Neden cevaz vermiyorlar? Çünkü altı şevval mustakil bir ibadettir. Dedik ki buna da müstakil bir niyet lazım olur. Nasıl sende keffara orucu var ben sebbah geldim, yemek yoktur. Yan baktım bir gün hava serindir. E bir gün bizim hanım da gitmiş, evde yoktur. Zaten aç kalacağım. Bırak bu kaffaramdan bir orucu olayım. Olmaz. Kaffara orucu, kaza orucu, e, altı şavval orucu gibi orucular geceden niyet lazım. Niyeti olmayan geceden, fecirden, imsekten önce niyeti olmayan orucu olmaz. İşte bu arkadaşlar çok önemli meseledir. Onun için bu da bu dersimizde altı şavval ile ilgili, altı şavvalin orucu ile ilgili olan meseleleri bütün detayıyla anlattık. Bütün detayıyla anlattık bizim meseleyi. İşte buradan çıkarttığımız dersi kapatmadan önce dediğimiz gibi bizim hedefimiz bunları anlatıp işte sünnettir. Bize hep öyle anlattılar. Onun için limit düştü. İslami, Müslümanların gençlerin himmeti düştü. İşte bu sünnettir. Yapsan ecrin olur, yapmasan hiçbir şey yoktur sana. E her insan oğlu çocuk cümüdür. Çocuk, çocukun maralına, zavukına, aklına bıraksan meseleyi ne yapar çocuk? He? Her şeyi suyuna salar, her şeyi yapar. Ama çocuğu sen eline alacaksın bunu yap, bunu yapma, bunu yap, bunu yapma Aynen ne olur? Demir gibi ne olur? Çelik olur. Nasıl çelikleşir demir? Ataş şu çekit, Ataş şu çekil. E insanoğlunda bıraksan her zaman altan alır. Onun için biz bu faziletleri de anlatmamız lazım. Allah, Ta Allah subhanehu ta'ala bu sünnetleri boşuna mı müminler için indirmiş fe, hükümleri bel belirtermiş boşuna değil. Demek ki bir hikmeti var. Bizim havantacımız için nafileler, sünnetler önemlidir. Özellikle bizim camiadeç arkadaşlara sesleniyorum. Nafile sünnetleri önemsemiyoruz. Neden? İşte biz tevhidiye kalemişiz. Halbuki tevhid meselelerinde de içi, içi de şeytan onda da oyuyor yavaş yavaş. Çok meselede oradan da taviz veriyoruz. Bildiğin gibi değil. Çünkü şeytan önce gelir çok sert başlatır. Ondan sonra bakıyoruz işte. Bizim arkadaşlar da cahilce başlıyorlar, çok sert başlıyorlar. Ondan sonra fire fire fire fire fire, fire, fire veriyorlar. Ondan sonra kurtaracak hale geliyorlar. Bunun için böyle yapıyor şeytan. Onun için biz bütün detayıyla anlatmakla mükellefiz. Anlatacağız. Bu çok önemli meseledir. Arkadaşlar bak o Arabi Hadisinde Resulullah dedi, in sadaka eflah. Eğer sadık ise, o sadakatı gözün önüne koy. Hiç kimse yapabilir mi? Bilmiyoruz. O, o bedevi yaptı mı yapmadı, bilmiyoruz onu da. Ama yapmak zordur. Onun için bizim neye ihtiyacımız var? Sadakaya. Nafileye. Bunlara ihtiyacımız var. Bunlar bizi kurtarır ahiret gününde. Fers zaten şartlardır bunlar. Sen geldin bir iş yerinde çalışıyorsun, imzalıyorsun kontrat saat 8'den akşam 7'ye kadar bu bu işleri yapacaksın. Bu kontrattır, bu senin yapacak şeyindir. Ama sen patronun rızasını kazanmak için ne yapacaksın? Be, yarım saat iş var için fazla kalırsın, iş var için erken gelirsin, he? fazla çaba gösterirsin. E seni koyar patron seninle razı olsun, maaşını arttırsın vesaire. Ya, i̇badet bile teşbih aynendir. Biz ne yapacağız? Biz devamlı üzerine gideceğiz. Bu ibadetler olmasa bizim halimiz perişan olur kıyamet gününde. İşte şeytan geliyor bu ibadetleri yapmayalım diye, bizim halimiz perişan olsun diye, orada kendisiyle gidelim, kendisiyle Allah kurusun onun gittiği kötü yere gidelim. O da nedir kıyamet gününde? Kıyamet gününde sadece insan insanoğlu dünyada cehennemi hatırlasa, Şeytanın peşinden gitmez. Ben demiyorum Musulmanlar şeytanın peşinde eşker gidiyor. Haşa. Musulmanlar eşker gitmez. Birden Allah ve Resul'a inanıyorsa namaz kılıyorsa şeytanın eşker peşinde gitmez. Şeytan da o kadar pasif değil. Sen eşker götürsün. Ama detaylı yollardan bizi götürüyor. Bakın. Bir hadis diyeyim cehennem hakkında sadece. Diyor ki kıyamet gününde, o mahşer gününde, o korkunç günde. Diyor Cehennemi melekler getirirler. Sürükleye sürükleye süre süre getirirler. Ne, neyi, neyle getirirler? Diyor. Cehennemi getirirler. Yetmiş bin tane kolu var. Kol mu kulp mu? Kulp. Tutacak yeri var. Yetmiş bin tane tutacak yeri var. Her kulptan da yetmiş bin melek tutmuş. Çekiyorlar cehennemi. Cayır cayır yanıyor. Sesi şehik zefir gibidir. Bak kulak doktorun semmasını şeyini hoparlasını koy bırak. Sanki bir mekine gibi içeride çalışıyor. Nefes alıp erişen. Cehennemin sesinin mahşerde duranlar titrenler onu duyduklarında. Cayır cayır ateşin sesi geliyor. Hesap bitiyor cehenneme. Odun gibi insanlar atılıyor. Çafirler atılıyor. Münafıklar atılıyor. Bir şubesine de Müslümanların günahkerleri atılıyor. Çayır çayır yanıyor. Ama cehennem ne yapıyor? Hala yerinde duramıyor. Oynuyor. Ne diyor? Ya Rabbi sen söz verdin beni dolduracaksın. Nerede dolmadım ben diyor. Hesap bitti. Piyasada adam kalmadı. Adam oğlu kalmadı. Hesap defterler kapandı. E bu diyor ya Rabbi, sen bana söz vermiştin. Ayette geçtiği gibi enne. doldururum. Ne olacak? Cehennem bağırıyor. Yetmez menebular. Yani bazıları yapılır şeytanın oyuna diğer ya cehennemde yer kalmaz belki. He? Ha? Hikaye. Hatta hadiste geçtiği gibi Rabbül İz ve Celal Ayağını cehennemin içine sokar. O zaman cehennem anlar ki bitti Rabbil alemindir bu. Sakinleşir. Tamam. Ebedi olarak mevcutten idare edeceğim. Cehennemin ateşi nedir? Ayetlerde geçiyor. Ee, odunu nedir? Bakara suresinde insanlar ektir. Asıl odunu hicara. Hicara nedir? Kaya. Kayge. Kaygeler. Taştan kaygeler. Büyük. Şimdi biz kok kömür yakıyoruz. Bir de eski, bir de kömür var. Eskiden kömürler vardı. Kok kömür o sürer. On saat atıyorsun bir kavayı sürüyor. Ama sopanın yanından geçemiyorsun. Bu kok kömürdür diyoruz. Orada gözünün önüne koy, taş yanıyor. Şimdi taş yanması için sıvı lazım. Sıvı madde ot, halavı ne yapar? Hem devamlantırır hem canlandırır. O su nedir? İşte insanlardır. Onun için allah Teala diyor, vel cehennemin odunu, insanlardır ve taşlardır. İşte canımızdan çıkan o sular yalır. E biter, çül oluruz. Maalesef. Sizin ilminiz yetmez. Amerika'nın, Japonya'nın ilmi bu işe yetmez. Durun durduğunuz yerde. O gaybî bir meseledir. allah Teala bak 1400 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Pardon Allah-u Teala 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cehennemde yanarken her yanallar biterler biz de yerine derilerini ne yaparız? Yenileriz. yenileriz. Ayette geçiyor. Şu anda aklıma gelmedi anca ayet. Derilerini yenileriz. Bilim yeni, elli senedir belki çeşfetmiş, bütün sınır sistemi deridedir. Deriyi kaldır normal insan etini çetse bile acıtmaz onu. Demek deriden azap çekiyorsun. Deri yanıyor bir de yenileniyor. Yanıyor yenileniyor. Ne zamana kadar? Zamansız. Zamanı yoktur. O bir tarafta zaman hesap olunmaz. Saat hesap olunmaz. dakika hesap olunmaz. Bitti. Ebedi diye bir şey var. Ebedinin tanımı nedir? Yani sonsuz. Sonsuz nedir? Hep git sonlu bulamazsın. Demek ki ebedi olarak ateş eyledir Allah konuş. Ama Allah'ın o ateş vasfettiğine bize Allahu Teala cehennem kaç kattır? 7 tabakadır. En altta kim yerer münafıklar. Çünkü kafirden daha adiikler. Neden? Kafir sene karşına gelmiş, ben düşmanının diyor. O sinsice ben sendenim altan vuruyor sana. Onun cezası en alta yanacak. En alta yanan en fazla sıcak alır. En fazla azab alır. Bütün bu insanların da tabakalardan irin, cerahat, pislikleri oların üzerine dökenir. Ama cehennemin en üst tabakasında Allah'ın rahmeti gereği musulmanlar, asi Müslümanlar, günahkar Müslümanlar orada yanarlar. Bak Allah'ın rahmetinden bir tane la ilahe illallah hakkıyla demişse muvahhidiyse şirk koşmamışsa ne hocasını ne kocasını ne babasını hiç kimseyi Allah'la ortak koşmamışsa cehennemde bile o ta ilahe illallah kurtarıyor onu. Ne yapıyor? Cehennemde çafirlerden yanmıyor. Özel bir tabakada Müslümanlar için bir ateş var. Allah'ın mutlak adaleti gereği. Sonra bu bu Müslümanlar hepsi o cehennemden çıkarlar. O tabaka da iftal olur. Diğer tabakalar ebedi olarak devam edecek. Bak la ilahe illallah burada da bizi kurtarıyor. Onun için arkadaşlar o tabakaya girmeyelim. Kolay değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Cehennemi İsra Miraz da gördü. Oradan geldi bize korkunç şekilde anlattı. Anlattıkları sünnet kitaplarında var. İnşallah Allah kısmet etse bir gün cehennemin vasfını sünnette geçtiği gibi bir ders yaparız. O korkunç ateş çok korkunçtur. Bizim vücudumuz orada dayanamaz. Çok zordur. Onun için oraya gitmemek için, şeytanın oyununa kanmamak için elimizden geldikçe bu sünnetleri canlandırırız ihsan derecesine. Hedefimiz ihsan derecesi olması. Himmetimiz yüksek olması lazım. Sorma Allah'tan beni cennete koy. Nere olursa olsun. Kapının çinarına, kapının arkasına mi? Bu yakışmaz Musulman'a. Hele mümine hiç yakışma. Himmetin yüksek olması lazım. Ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah'tan isterseniz firdevs aley isteyin. Yüksek olsun himmetin. Diye ya Rabbi beni firdevs aleyhi Götür. Beni ora nesip et. Ama tabi yerinde o tür nesip olmaz. Bana onların yaptığı amelleri nesip et ki ben de ora gideyim. Yoktur Allah beni Allah-u Teala böyle götür. Allah-u Teala yanda törpül geçerli mi? Haşa o kefe. Geçerli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Fatıma. Ey kızım Fatıma. Niye Fatıma? El bebek gül bebek. Resulullah'ın en sevdiği insan yer üzerinde kızı Hazreti Fatıma'ydı. Ben seni, senin için Allah indinde bir şey yapamam. Sen Muhammed'in kızısın, bu sana yaramaz. Sana ne yarar? Amelin. Onun için bu amelleri arkadaşlar çitlenmemiz lazım. Ferzler zaten dedik, bu bizim anlaşmamızdır, bu dine girdik, olması olmazdır, anlaşmışız. Biz namazımızı kılacağız, zekatımızı vereceğiz, halal haram bunlar anlaşmanın içindedir. Ama anlaşmanın içinde ne yoktur? Eyne Hazret Musa'ya ne dedi Şuayb Aleyhisselam? 8 sene anlaşma yaptı. Kızımı veririm sana 8 sene benimle çalış. 10 seneyi çıkartsan daha hayırlı olur senin. Daha hayır nedir? Daha fazla şey öğrenirsin. Ve bil fe'l Hazret Musa'yı Allah Teala o 10 senede hazırladı. Nebuwete hazırladı. Tabi bazı insan zanneder Hazret Musa eee Hiçbir şey bilmiyordu. Allahu Teala'yı tanımıyordu. O ataşın yanına geldi Turdağında. Orada bildi de Allah var haşa hocam. Hazret Musa dedesinin dini üzerinedir. Dedesinin dini nedir? Hazret İbrahim. Ondan sonra Hazret Yusuf ve dini kalmıştır Hazret İbrahim. Bilirdi Allah var ibadet ediyordu Musa Allahu Teala'ya. Sonra geldi Hazret Şuayb'ın yanında da racih olan o kızın babası şu Medyen'de. Oradan geldi ondan sonra orada anladı nübüvvete seçildi. Tur Dağı'nda nübüvvete seçildi. İşte bu nerede yetişti? O 10 senede yetişti. Onun için biz ne yapacağız? Kendimizi yetiştirmek için bu nafile ibadetlere sarılacağız, olması olmazımızı yapacağız. Evet, Allah hepimize bu nafile ibadetleri hakkıyla amel edenlere den eylesin. Bu amelleri bize nesip eylesin. Biz değil çoluk çocuğumuza da, sülalemize de ve gözümüzü bu amel işleyenlerle aydın etsin. Ve bu Ramazan ayında da Allah'tan dileğimiz bütün Müslümanları kurtarsın. Nerede zulümdeysalar onları kurtarsın. Özellikle yanımızda Suriye'de Allah-u Teala bütün Müslüman kardeşlerimizi Suriye'de bu tağuttan, bu zalimden kurtarsın inşallah. Çünkü oruclunun doğası oruç asnasında isticabı olunur. Özellikle iftara yakın olduğu kadar ki bizde iftara az kaldı. İnşallah Allah-u Teala hepimizi salih eyler, muvaffak eyler, salih emellerden, işleyenlerden eyler. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين